Açık Radyo'dan herkese iyi pazarlar. Bugün programda yeni bir albüm var ve konuklarımız var. Kanun Piyano ikilisi Esra Berkman ve Nazlı Işıldak programımızda onların kalan müzikten yeni çıkan albümü uyanışık konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür <gülüyor> ederim. Çok güzel bir albüm. İlk parçasını da dinledik. Albümle aynı adı taşıyan önce bunu belirteyim. Ama isterseniz sizleri tanıyalım önce. İsterseniz Esra Berkman'dan başlayalım? Olur <gülüyor> <gülüyor> Merhaba ee, Herkese iyi pazarlar Üçelikli Esra Berkman ben kanun çalarım ee, Ve e, 1998 itibariyle Kanun çalmaya başladım Hayli geç bir yaşta Diyebiliriz 18 yaş gibi ee, Daha sonra işte 99 itibariyle Yıldız Üniversitesi Müzik Sahne, Sanatları Bölümüne Girdim orada Ruhi Ayengil'in öğrencisi oldum. Kanundan önce ama müzik şeyi vardır herhalde. Yani evet. e, ortaokul ve lise döneminde koro söylemek dışında hayır... Hmm. Yoktu ilginç Gerçekten şey. ilginç evet. bir hikaye evet. yani. <gülüyor> i̇lginç bir örnek yani hakikaten evet. öyle. Ben 3 yani, yaşımda falan diye başlayacak zannettim. <gülüyor> Sanki öyle <gülüyor> <gidi alayım> ama. <gülüyor> <gülüyor> tam tersi ben hani tam tersi olduğunu <gülüyor> vurgulamaya çalışıyorum evet. ama çalını yomu işte biraz mesai iki katında tutunca falan çalgı çalma süresini vesaire. Aradaki farkı kapatıyor. Aradaki farkı kapatma yönelik hmm. çabalar işte bilmiyorum ne kadar yerini buluyor ve bir şekilde... Bu gruba kadar geldi diyelim. <gülüyor> Çok güzel. Ee, ben de Nazlı Işıldak. Ee, ben de 1990 yılında, e, Esra'dan biraz daha erken bir yaşta <gülüyor> <gülüyor> e, profesyonel müzik eğitimime başladım. Ee, 2000 yılında Ankara Devlet Konservatörü'nden mezun olduktan sonra Kültür Bakanlığı bursuyla Hollanda'ya gittim ve orada da e, uzunca bir süre eğitimime devam ettim. Daha sonra Türkiye'ye döndükten sonra, e, tabii çeşitli konserlerin yanı sıra e, Esra Berkman'la tanıştık. Benim e, modern müziğe bir yönelimim, bir eğilimim vardı. Yeni bestecilere e, ilgi duyuyordum. E, Esra'nın projesi açıkçası çok ilgimi çekti, ilginç buldum, hoşuma gitti. Evet. Ermeni repertuarının yanı sıra biz Çağdaş Türk bestecilerinin de eserlerini yorumluyoruz. Bizim Hı -hı. ikilimiz için yazdıkları eserleri. Dolayısıyla enteresan bir e, program ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Evet. E, Hı -hı. Bu şekilde devam ediyoruz çalışmalarımıza. E, şimdi iki yönü var albümün. Bir kanun piyano birlikteliği. Bir de albüme konu olan Hacotu Ravatisyen. Hangisinden şey yapalım? Herhalde kanun piyano... Hacatolavetisyenle beraber başlamadı. Daha önce olan bir proje miydi? E, paralel gelişti denilebilir. Şöyle e, 1996 yılında ilk Türkiye'de e, Ermenistan'dan müzisyenlerin davet edildiği bir konser yapılıyor. Sayatnova Korosu'na eşlik etmek üzere oradan iki e, bayan kanuni davet ediliyor. Biri Anahit Valesyan öbürü Karine Hovanesyan adlı. Burada e, Sayatnova Korosu'na eşlik ediyorlar ve o konserde aslında Besteci Haçaturova Tisyan'ın 70. doğum yılı anısına yapılan bir konser. Ee, ...Nisan ayında yapılıyor 96'da. Öldüğü yıl attı değil mi? O, Öldü, o sırada D ölmemişti. Ölmemiştim. Daha sonra birkaç hmm. ay sonra... E, ...Haziran ayında vefatı e, vefat ediyor... ...Vetisyen. Hatta kendisi hasta olduğu için... ...gelememiş o konsere. Ama e, onun birinci ve ikinci... kanun konçertolarını bu... E, ...adını andığım iki... E, ...Virtüöz Kanunçolar seslendirmiş. E, bu konserde... ...sayesinde bu konser aracılığıyla... ...benim hocam Ruhi Ayengil... ...ilk defa... E, görece nispeten farklı olan Ermeni e, kanun çalma stilinin farklılığından ilk defa haberdar oluyor. Ee, daha sonra ben işte lisans dönemini bitirdikten sonra ve lisansı da okurken yine e, ana itfalasyan bir, bir defa daha gelmişti zannediyorum 2003 yılında. O zaman da ben ilk defa bu stilde e, kanun çalındığına ilk defa şahitlik etmiş oldum. E, ardından işte e, yüksek lisans çalışmamda değil ama sanatta yeterlik e, çalışmamda Ermeni stilinde kanun ne bir şeydir bu nasıl çalınır niye onları öyle çalıyor da biz böyle çalıyoruz anlamak üzere bir e, konumuzu belli etmiş olduk e, Ruhi Ayengil hocamla oradaki aynı enstrüman mı farklılık var mı farklılık var orada tamperi sistemi uyarlanmış biçimiyle Hı. yani mandal düzeneğinde bizdeki gibi işte iki tam ses arasında dokuz mandal ya da 12'li ikili sistem On mandal yok. Birer tane var. İşte bir diyez, bir bemol ve nötrel sesleri veren düzenek var. Dolayısıyla nispeten bizden daha kolay çalması. <gülüyor> yani bir evet. benim çaldığım kanunla bu eserleri icra etmenin ayrıca zorlukları da olmuş oluyor bu sebepten. Evet. Hikaye yaklaşık böyle gelişti. 40 gün kadar orada alan araştırması kapsamında bulundum. 20 gün ana etivalasyanla, 20 gün... E, Erivan'daki dostlarla birlikte çalışma fırsatı buldum. Ardından işte topladığım repertuar, orada çalıştığım hocalardan öğrendiklerim e, kadarıyla bakınca işte orada 20. yüzyıl Sovyet Ermenistan döneminde Haçatur Avetisyen diye bir figür olduğu ve pek çok kanuni onun e, aracılığıyla kanuna başladığı, e, onun pek çok eser üreterek bu alanı genişlettiği ve Kiminle konuştuysam kanunçalar olarak neredeyse hepsi işte o bizim kanun tarihimizin babasıdır diye bahsettiği kişi olarak Haçaturavetisyen özelinde de çalışmayı yapmış olduk. Haçaturavetisyen Sovyet Ermenistan'da. Tabii 1926-96 e, yıllar arasında yaşamış bir figür. Sürdürmüş. Yani Sovyet dönemi içerisinde yaşamış ve vefat etmiş denilebilir yaklaşık olarak. Ee, 1978'de mesela... E, Erivan Konservatori bünyesinde ilk e, halk çalgıları departmanının kurucusu, kanun ve diğer çalgılarla birlikte burada eğitimi e, başlatan kişi, kanun için ilk metodu yazan kişi, kanun için e, pek çok eser meydana getirmek üzere e, en çok çalışan ve öğrencilerinde e, bunu salık veren kişi olarak önemli bir figür. Evet, ee, Sovyetler Birliği... Zamanında tabi çok geniş bir coğrafya orası. Ee, belirli şeyler, belirli bölgelerde e, ön plana çıkmış. Yani müziğin ön plana çıktığı yerlerden bir tanesi Ermenistan herhalde. Hatta Azerbaycan'la beraber katılıyoruz. Yani Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, hmm. Kafkas evet. coğrafyasında tabi pek çok e, müzikal hareket. işte Tabi daha çok batılaşma yönünde hani konsertuarlarını e, kurmayı tercih ediyorlar. Bu sebepten mesela günümüzde pek çok e, kişinin eleştirdiği niye ara sesleri atmışlar meselesi var. <gülüyor> e, biz burada çaldığımız e, eserlerde bu e, ara ses olmayan e, perdeleri yok çalmıyoruz. Onlar nota sistemlerinden de atılmış vaziyette. E, ama işte stilize olarak da olsa bir Hüseyin'i fikri, bir Hicaz fikri, bir Nikris fikri az da olsa duyuluyor. Yani o kadar da değil özellikle bu CD'de işte gomitas uyarlamaları öyledir evet. ee, halk, şarkı, halk şarkıları transkripsiyonları öyledir evet. o Gomidas uyarlamalarından bir tanesiyle devam edelim isterseniz Olur. kayısı ağacı Açık Radyo 94.9'da Esra Berkman ve Naz Daşıldak'la beraberiz. Onların kanun piyano ikilisi olarak çıkardığı Uyanış albümünü konuşuyoruz. Haçatur Abetisyan'ın e, eserleri yorumlanıyor bu albümde. E, Abetisyan'ın herhalde dönemleri var değil mi yani? E, çeşitli türleri ortaya çıkardı. Yani bu... Veçişcan tabii e, hayatını yaşarken işte şu dönemimde bunu yapayım, bu dönemimde şunu yapayım gibi yapmamıştır kesin. Ama e, incelendiğinde e, birazcık bölümleme fırsatını bulduk. Hani o batılı yaklaşımla biraz e, analiz etmeye yönelik tavrımız yüzünden işte ilk döneminde daha çok kanun yazarken ikinci döneminde E, diyelim ki e, halk çalgıları, toplulukları, sanat yönetmenliği yaptığı bir dönemine denk geldiğinden hani yazmaktan ziyade daha çok işte pardon kanun için yazmaktan ziyade daha çok işte orkestral eserlere işte yöneldiği dönem diye bakılabilir. E, son dönemini de işte 78'de başlayan konservatuardaki e, bölüm başkanlığı ile e, başat olarak düşündüğümüzde yine Kanun öğrenimine dönüyor, öğretimine dönüyor. Pek çok yine öğrenci yetiştirmeye başlıyor filan. Ve orada da işte yeni eser ihtiyacı doğuyor belli ki. Çünkü kanun için yazdığı eserlerin sayısında artış olmaya başlıyor. Evet. Yani bu mezun olacak çocukların işler çalması lazım. Ve acele işte ikinci kanun koncertosu mesela 87 yılında. Perpetu Mobili yine 80'li yıllar, 89 zannediyorum... E, bambasank vesaire bu bahsettiğim eserleri de hayli teknik olarak zor eserler. Yani bir e, konservatora giren kanun okumaya giren çocuk bunları çalabiliyorsa mezun olabiliyor. Çalamıyorsa daha işte okulu uzatmış oluyor falan. <gülüyor> Mesele bu. Evet. Biraz şey gibi Kabalevski gibi. Ben <gülüyor> ben de. Değil <gülüyor> mi yani hani hem hoca olup hem besteci olan e, bestecilerde hani bunu görüyoruz. E, evet. Pedagojik şeyler yazıyorlar bir yandan. Bir yandan aslında bizim Türk beşlerine de ben ...bir şey var... ...tavır var. Onlarda da... ...sonuç olarak... ...bu çok seslendirmek Türk müziğini... ...biraz benzer mantıklarla... ...gelişmiş galiba. Evet değil mi? Öğretici... Evet. ...yönü evet. ön planda. İhtiyaca yönelik. Evet. evet. evet. E, kanun... ...piyano birlikteliğinden biraz... ...bahsedelim. E, kanun, piyano yan yana... E, ...Türkiye'de yani... Bir grup olarak sadece bu iki çalgı için müzik yapılsın ve yazılsın için kurulan ilk grup benim bildiğim. Yoksa tabii ki kanun Priyana'nın olduğu pek çok yerde çalmış çalıyor. Ee, başka gruplarda, işte caz gruplarında olsun, işte başka vesilelerle olsun. Ama e, zannediyorum iki çalgıya odaklanan, iki çalgı için e, üretimin artırılmasına yönelik çalışan başka grup benim bildiğim yok. Ama e, Ermenistan'da pek çok tabi. Orada da üstelik işte Kaan'ın piyano gruplarından ziyade işte solo kanuniler eşlik yani amacıyla işte piyanistleri Hı. oluyor ve işte onlarla birlikte konserlerini veriyorlar. He burada da... bir yani araya da bir şey parantez açayım yani ilginç bir birliktelik tabii yani hiç yapılmamış bir şey değil ama sonuçta bir şey var. ...ilgi çekici bir durum var. Böyle projelerde genelde... ...şöyle yanlışa düşülüyor. Uh -huh. işte ...orijinal bir şey düşünülüyor ama... ...onu böyle hayata geçirirken... ...işte hani klasik müzik... ...olarak yapılacaksa o... ...hani sokaktaki adamın bildiği... ...en iyi 10-15 eser alınıyor. Ya da halk evet. müzik olarak düşünülüyorsa... O ...en iyi bilinen, en çok bilinen... ...10-15 evet. türkü alınıp... ...onlar şey oluyor... Evet. E İşte bir ...biraz popülizm tuzağına kaçılıyor. Belki o ilk başta... hani ...satış rakamları, prodüktörleri... ...cazip etse de... ...aslında kalıcı olmuyor. Bu Çok bu tarz... ...bir şey de, e, Hani ...o ilginç birlikteliği bir de... E, ...daha ilginç bir şeye uzmanlaştırmak... ...bence daha önemli... ...ve daha kalıcı bu... ...10-15 sene sonra da bir başvuru kaynağı... ...olacak eminim. <gülüyor> Çok, Çok teşekkürler. Teşekkür Zaten biraz... E, ...şimdi mesela... Biz... Bakıyoruz albümümüzü nasıl, e, nereye koyuyorlar e, işte CD marketlerde filan. Benim e, ilgimi çeken ve biraz da açıkçası komik buldu. Nereye koyacaklarını bilemiyorlar. Şimdi klasik müzik departmanına koysalar olmuyor. Etnik müzik deseniz ama hani tam bir etnik müzik olarak bunu hani ifade edebilir miyiz çok emin değilim e, gibi. Yani böyle... O tarafa bu tarafa çocuklar da şaşırıyor falan öyle bir şey var. ya Gerçekten bu aslında bir belki müzikoloji alanına da giren hani bir e, başvuru gibi, dediğiniz şey. gibi kaynağı olabilecek bir şey. Evet, bu programa konuk olan herkesin sorunu bu. <gülüyor> <gülüyor> Doğrudur. Herkes olabilir. bundan bir kez bana şey yaptı. <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> en son gördüğüm <gülüyor> yeri söylemeyeceğim CD'mizi hmm, nereye koyduklarını yani koyduk <gülüyor> böyle en absürtlen olmayacak yerde gördüm. <gülüyor> Evet Söyledim. öyle ee, şey bazı ama onu müzik marketleri diğer diye bir bölüm açarak <gülüyor> hallediyorlar yani <gülüyor> bir de kalan evet. bölümü varmış şimdi kalan müziğin evet, işte, evet. O, o, tarafa, o daha şey o da evet. anlatıyor yani evet. ne olduğunu aslında bir şey. <gülüyor> <gülüyor> hmm. doğru öyle devam edelim albümü dinlemeye ee, iki güzel şarkı var arka arkayı dinleyelim onları ee, biri İyilerin dansı öbürü eski Tiflis. Bunlar hakkında. İyilerin dansı e, İlik Nero Bar. E, bu bir dans adı da üstünde İlik Nero Bar. Bir dans e, müziği ol, olsun için de yapılmış Avetisyen tarafından. Yani işte sahnede bunu işte orkestra eşliğinde işte dans e, gösterisi eşliğinde izlesek bayağı işte kadınla erkekle bir, pek hoş bir dans gösterisini de e, izlemiş olurduk <gülüyor> yanında e, o, o, o sebeple biraz hareketli e, filan e, eski Tiflis'e gelince eskisi Tiflis Avetisya'nın bestelediği bir film müziğinden alınmış hmm. e, ufak bir eser e, e, zannediyorum filmin adı da eski Tiflis e, yanılıyor olabilirim İkisi e, Avetisyan'ın orijinal olarak e, bestelediği eserler. İkisinin de hem orkestra versiyonları hem kanun piyano versiyonları işte mevcut. E, biz tabii kanun piyano versiyonunu burada seslendirmiş olduk. Öyle. Pekala bu iki şarkıyı dinledim. İyilerin Dansı ve Eski Tiflis. Gradyo 94.9'da Uyanış albümüyle Esra Berkman ve Nazlı Işıldak konuğumuz. Ee, albümün yapım sürecinden biraz bahsedelim. Ne kadar bir zamana yayıldı. Bu hani pop müzik e, sanatçılarının şeyi vardır ya, 3 aydır stüdyodan çıkmıyorum. <gülüyor> i̇şte şöyle yoruldum. Ha, biz tabii ki günde bitirmek durumundaydı kayıtlarımıza. Ama evet. onun öncesinde tabii çok uzun bir... ...çalışma süreci gerektiriyor. Ee, sanıyorum biz... ...2011'de mi? 13'ün Mart ayında... ...iki gün. Hayır. Yani birlikte... Mi? ...çalışmaya başladığımız ha, Ekim, tarih... ...2011, 2011 Ekim'i... Ee, çok hızlı bir biçimde e, iki aylık bir sürede bu programı ben Esra ile birlikte öğrenmeye çalıştım Onu, çünkü öncesinde tabii ki e, başka piyanistlerle çeşitli konserler yani repertuar <gülüyor> çok hazırdı repertuar yani. tabii hazırdı hmm. ama e, kayıt işi öyle bir işmiş ki ne kadar çok konser yapmış olsanız ne kadar çok yerde çalmış olsanız aynı repertuarı <gülüyor> e, kayıt başka bir şeymiş yani evet. bizim de bir üç ayımız olsaydı fena olmazdı galiba <gülüyor> Valla işte 16 parça var ee, bir saatlik bir repertuar pek çoğu hani zor eserleri de içeriyor hani ikimiz içinde dolayısıyla iki günü olmak ee, bunları işte hangisinin ilk gün hangisinin ikinci gün yani o iki gün bizim hiç hatırlamadığımız hatırlamak istemedik evet. herhalde zorlukta geçti ee, herhalde iki gün toplam bir 15-20 saatlik çalışma çalışmayı evet, aşmayan tamam, bir süre evet. içerisinde tamam. e, bu işi kotardık e, diye düşünüyorum. Ama çok güzel albümlerin kaydedildiği bir yerde e, olmuş. Miyans evet. videosundaydık. Can Karadoğan e, evet. asist mühendisimizdi. Çok i̇ki tane harika asistanı vardı. Serhan e, ve arkadaşı, unuttum şimdi <gülüyor> <gülüyor> özür diliyorum ondan. Ee, işimizi çok kolaylaştırdılar Tabii ki biz bizde e, çok yoğun bir çalışma temposundan çıkıp e, orada kayıt e, ortamında çalışmaya başladık ve zannediyorum e, kanlı kansız bu işi bitirdik <gülüyor> diyorum <gülüyor> pekala yani, e, dinlemeye devam edelim malumlu çok güzel e, eserlerden bir tanesi de Yaşların Dansı yaşların dansı Aram Haçaturyan'ın bir bale eserinin içinden bir bölüm yaşların dansı yaşların dans ettiği bir bölüm olsa gerek. Avetisyan kanun piyano için uyarlamış. Pekala onu dinliyoruz yaşların dansı. Açık Radyo 94.9'da Esra Berkman ve Nazlı Işıldak'la beraberiz. Kanun Piyano ikilisi olarak çıkardıkları Uyanış isimli albümlerini konuşuyoruz. Ee, Kanun Piyano ikilisi olarak e, size özel yazılan eserlerden bahsettiniz. Biraz açalım isterseniz. Ee, ee, olur. Olur. Ee... Ermenistan'a işte gidip bu kanun piyano diye bir konsept olabileceğini düşünüp buraya gelince e, ben o zaman kanun piyano için e, Türk bestecilerden de isteyeyim. Niye bizim bestecilerimiz <gülüyor> bize yazmıyor böyle bir repertuar oluşsun falan diye bir şey e, ışık yandı kafamda vaktinde işte 2010 civarı oluyor bunlar 2008'de işte. Ee, bu konsepti kurmuş ve pek çok konser vermeyi başlamıştık avetisyen eserleri üzerinden ama işte 2010'da e, o verdiğimiz konserlerde de hep şeyi hedefliyorum yani Türk besteci arkadaşlarımız bizi duysun konserlerimize hep gelsin böyle bir müzik yapılıyor işte onlar da yazsınlar filan diye hep her seferinde onları da davet ederek bu konseptten ve e, iki çalgının birlikte ürettiği tınılardan haberdar etmeye hep çalıştım Ardından cevaplar yavaş yavaş gelmeye başladı. İlk cevap 2010 yılında Tolga Zafer Özdemir'den Geldilik ya Dede Balesi'nden Kesitler diye 4 bölümlü bir eser idi. Şimdi de en çok sevilen eserlerimizden birisi evet. repertuarımızı oluşturan. Arkadan işte Enis Gümüş'den bir eser geldi. Başını bağlamış Astardan diye. Beş çalgılık bir e, türkü e, düzenlemesi vardı. Onu Kanun ve Piyano'ya uyarlamış oldu. Bizim için uyarlamış oldu. Onu da e, yine Tolga'nın eseri gibi pek çok kez seslendirdik e, burada ve yurt dışındaki konserlerimizde. İlk orijinal eserimizi de uğraş e, uğraşturmuş e, bize hediye etti. Yaklaşık 10 dakikalık bir eser. E, Haliç'te No 2 isimli. E, o da... E, En sevdiğimiz eserler arasında yerini almış oldu. Ee, en son 2013 yılında bir geri dönüş aldık Onur Türkmen'den. Ee, Kanun için Anımsamalar isimli. Onun seslendirmesini henüz yapamadık Hani bu yıl e, CD'nin üretimi ve e, tanıtımıyla geçtiğinden. Ama e, ilk e, işte seslendireceğimiz eserler arasında o. ...yer alıyor. Bu eserleri toplayınca... ...yaklaşık bir 40 dakikalık... ...Kanun Piyano Repertuarı... ...Özgün Repertuarı... ...işte repertuara katılmış... ...oldu. Önemli bir şey. Yani konserler Gösterge. sadece... ...bu uyanış albümünden Hayır, devam değil. etmiyor. Yani, yani o da olabilir... ...tabii konsepte Hı. bağlı olarak ama... ...biz genellikle iki bölüm halinde... ...gerçekleştirmeyi... ...seviyoruz konserlerimizi. İlk bölümde böyle... Yumuşak tınılarla bir hoş geldiniz dedikten sonra <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ikinci bölümde böyle son derece atonal vesaire şeylerin de olduğu yer aldığı. Yani aslında e, dinleyici açısından e, e, ilginç olduğu geri dönüşlerini alıyoruz hep çünkü tam olarak neyle karşılaşacaklarını bilmeden geliyorlar tabii haliyle insanlar konseri ama e, belki çağdaş müziğinde böylelikle kapıları aralanmış oluyor ve ...hiç de öyle belki çağdaş müzik konserine gelmekten çekinecek bir kitle... ...o müziği de duyduğunda hiç de öyle salondan kaçarak falan uzaklaşmıyor. <gülüyor> bir ön yargıları evet, yıkıyorsunuz. Evet, evet. Biraz evet bunu var. da söylemeden yıkıyor gibi oluyoruz ama... ...yani çünkü kanun <gülüyor> piyanodan makamsal müzik ya da Türk müziği dinleyeceğiz diye gelen bir şey... ...belki bir kısım şey uğruyor ama onlar için de bir yerden sonra... Başka bir çeşit müzik olarak çağdaş müzikin e, de ürettiği tınıların da yarattığı atmosferin de ilginç olabileceği. Üstelik böyle makam çalgısından da bu tınıların elde edilebileceği. 4 eserimizin üç tanesi mesela makamsal öğeleri içeriyor. Yani besteciler e, kanunun makam çalgısı çalabilen bir çalgı olduğunu e, kabullenmiş ve onu da kullanarak eserlerini yazmış oldular. Bu çok önemli. Evet. Yani bunu evet. görmezden gelselerdi bu büyük eksiklik olurdu mesela. Evet. Zaten ee, o anla işte insanlar oldukları için de kanun piyano ikilisi için yazıyorlar. Yazmayı yani, tercih ediyorlar. Çünkü evet, onlar için de ilginç zaten. yani o komaları kullanmak. Kanunun e, özelliklerini ortaya çıkaran yapıtlar vermek sonuçta bir besteci açısından da Mutlaka şeyi yani ilginç yanı olan bir farklılığı olan bir durum. Kanun açısından bakınca da işte makamsal çalgıdır geleneksel çalgıdır algısını kıran evet öyledir ama onun dışında da başka şeyler de üretebilir Hı. ve başka sesleri de çıkarabilir konusunda işte bir şey ufkumuzu genişleten bir şey serüven oldu oluyor gibi geliyor bana. Çok konser yapabildiniz mi? <Gülüyor> Valla biz aslında bu yıla kadar e, yılda 10-12 konser civarında yapıyorduk. Yani İzmir, Eskişehir, e, işte Rotterdam, Hollanda'ya en son Ekim'de gittik. Yani Paris'te 3 konser verdik işte orada da işte tepkilerimizi aldık filan. E, İstanbul'da tabii çoğunlukla. Yapıyorduk bu yıl ama bu şey çalışmalarımız, CD çalışmalarımız sırasında buna birazcık ikinci plana attık. O yüzden bu seneki konserlerimizi yapamıyor olduk. Önümüzdeki yıl başvurularımızı yavaş yavaş yapmaya yani, başladık. Evet, önümüzdeki sezon daha hareketli bir sezon olacak herhalde. Evet. evet, albüme dönelim tekrar. İlk başında çaldığımız uyanıştan sonra bir konçertolar geliyor. Onlarla ilgili. Konçerton O2, e, Avetisya'nın kanun için bestelediği ikinci konçertosu 1987 yılında. E, üç bölümlü, e, birinci ve üçüncü bölümü oldukça aynı bitiş kısmı dışında. İkinci bölümde kadans olarak e, düşünmüş ve yazmış. E, yazılı bir kadans olarak yazmış. E, Tabii özgürlük alanı e, da var. E, çalgıcıya işte bir solo olarak kendi özelliklerini gösterebilmesine fırsat veren bir özgürlük alanı tanıdığı söylenebilir. E, ama işte da kullandığı e, bir alan olarak ikinci bölüm de ilginç ve en uzun bölümü zaten. Evet. Bu konçerto 1987 yılında ilk konçerto Sovyetisyen'in de 1954 yanılmıyorsam 54 yılında. Ee, Türkiye ile paralel kuracak olursak biliyorsunuz Hasan Ferit Alnar'ın Kanun Konçertosu var. O da 50'li yılların başında yazılmış 1951'de işte ilk yazıyor sonra işte bir iki düzeltmeyle son halini veriyor filan. Ama e, Türkiye ve Sovyet Ermenistan' o dönemde birbirine kapalı ülkeler yani bu iki bestecinin birbirini duymasına e, imkan olduğunu düşünmüyoruz. En azından ikisinin anılarında da böyle bir şeye Rastlamadım. E, duymadan ama ikisini de benzer zamanlarda e, kendi ülkelerinin ilk konçertolarını yazmış olması, ilk kanun konçertolarını yazmış olmaları ilginç. Çok ilginçmiş bir şey gerçekten. <gülüyor> Hakikaten hmm. yani atıyorum biri... Duymuş bir, olmaları bence imkansız da, İmkansız evet. evet. Gerçi şey, e, evet yani Ferit Alınar öyle atıyorum. Viyana'da eserleri çalınıyor, işte Avrupa'ya çıkıyor, gidiyor, geliyor. Tisyan evet, açısından hmm. bakıldığında da nispeten bir işte... Almanya seyahatleri işte filan böyle yurt dışı seyahatleri oluyor. Belki hani o hallerde karşılaşma durumu olabilir diye düşünebilir ama pek de zannetmiyoruz. Yani zannetmiyorum öyle olduğunu. Ama işte ilginç yani biri 1910'da biri 1980'de değil İkisi de böyle 50'li evet. yıllarda böyle bir şey olgunlaşıp çıkması ilginç bir tesadüf olabilir belki. Evet oradan o zaman bir bölüm dinleyelim. Radyo 94.9'da Esra Bergman ve Nazlı Şuldak'la beraberiz. Kanun Piyano ikilisi olarak çıkardıkları Uyanış albümünü konuşuyoruz. bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz? Umarım devam edecek bu beraberlik. Tabii biz de öyle umuyoruz. Eee <gülüyor> <gülüyor> daha çok ikilimiz için daha çok üretim, daha fazla yeni beste. Belki sadece Türk bestecilerinden değil. Avrupalı e, bestecilerden e, yani batılı, doğulu her neyse e, yeni üretimlerle devam edebilmeyi tabii çok arzuluyoruz. E, geçtiğimiz sene pardon tabii geçtiğimiz sene Ekim ayında Hollanda'da çaldığımızda bu e, Besteci arkadaşlarımız Hollanda'da yaşayan Besteci arkadaşlarımız da vardı konserimizi izleyen. O, Hollanda müthiş bir yer bu konuda. Öyle evet. gerçekten hmm. şeydir çok açılımcıdır. Çok bu tip şeyleri ben de ben de. çok ilgi gösteren bir ülkedir. Kaynak aktaran bir ülkedir yeni müziğe. Gerçi şimdi onlar da ekonomik kriz vesaire gibi Sıkıntılar <gülüyor> bir sıkıntılarla bazı şeyleri eskisi kadar zengin ele almıyorlar belki ama gerçekten o anlamda öncü bir ülke. Yani oradaki bestecilerin de mesela bizim müziğimizi dinledikten sonra belki bu tip üretimler yapabileceğini umuyoruz, hayal ediyoruz. Bu şekilde yolumuza devam edebilmeyi çok arzu ederiz tabii. İkinci albüm bekleyebiliriz yani. Zaten çok evet. istiyoruz. <gülüyor> Buradan kalan müzede duyuralım. <gülüyor> yani kalan de, biliyor. <gülüyor> evet, evet tekrar duyuralım yani. Evet, kamuoyu önünde. Kamuoyunda. Evet. evet. Türk bestecilerin e, üretimlerini tabii seslendirmek ikinci en büyük e, amacımızdı. Yani bu uyanış bizim için belki de Türk bestecilere esinlerken kullandığımız ilk tınılar diye düşünülebilir. Hani komşu ülkeden ödünç aldığımız diyelim. Evet. E, asıl mesele işte kendi müziğimizin özgün e, müziğimizin artmasına yönelik e, idi çabamızın e, şeyi özü. Evet. Tabii ki besteleri bekliyoruz ve çalmayı istiyoruz. Ama onun dışında atıyorum benim işte bir Sovyet dönemi Azerbaycan'ındaki kanun müziği acaba ne oldu bu arada filan gibi başka meraklarım da <gülüyor> <gülüyor> evet. oluyor. Ona yönelik işte şeyler olursa tabii. O şey çok ilginç mesela. Şimdi birbirlerini bir kaşık suda boğacaklar ama zamanında aynen, aynen. Ermenistan ve Azerbaycan'ın arasında müzik olarak müthiş bir etkileşim varmış. Evet. Çok fazla. Yani benim görüştüğüm kanun çalarlardan biri yaklaşık 50 yaşında Ancelata Bekyan görüştüğümde bana dedi ki zamanında bizim aramız o kadar iyiydi ki Azerilerle meşhur Azeri besteci Süleyman Aleskerov benim icramdan o kadar etkilenmişti ki benim için kanun eseri yazmış ve bana ithaf etmişti dedi. Onu da göstermişti. Yani buradan nerelere gidiyor geliyor ilişkiler ama özünde tabi kültür, müzik vesaire bunlar bir şekilde yolunu bulup taşınıyorlar geleceği bir yolla Evet ee, Çok teşekkürler geldiniz için olun, çok teşekkür teşekkür başarılar diliyoruz Sağ bundan sonraki çalışmalarınız için ve Romanya dansıyla bitiriyoruz Herkese iyi pazarlar hoşça kalın anın تنısı Hazırlayan ve sunan Barkan